Ailesinin gönderdiği parayla hukuk tahsil eden bir gençtir. Son iki ayda ailesinin para gönderememesi üzerine zor durumda kalınca, tefeci bir kadından faizle para alır. Ancak Rodian, tefeci kadının fakir halkı sömüren bir mikrop olduğunu düşünmekte, onun öldürülmesiyle çevresinde yaşanan sefaretin son bulacağına inanmaktadır. Bu inançla bir akşam vakti tefeci kadının oturduğu eve giderek yaşlı kadını öldürür. Fakat cinayetin hemen ardından kadının kız kardeşi Elizabeth da eve girince geride şahit bırakmamak için onu da öldürmek zorunda kalır. Daha sonra tefeci kadının bazı ziynet eşyalarını da çalarak kaçar. İşte sonunda kimselere görünmeden odaya girebildim. Oh be! onu kilitlemiyi unuttum. Ya biri aniden içeri girip beni bu vaziyette görseydi? Şu üstüme başıma bir daha bakayım. Kan lekesi falan var mı? Ah, yok. En ufak bir kan lekesi yok. Ah, güzel. Demek ki temiz iş yapmışım. Şimdi hemen soyunayım. Bunlar da ne? Ah, tepe çıkardığında evimde aldığım mücevherler. Şunları masanın üzerine boşaltayım. Hmm. Beş on parça mücevher Ve bir de içi para dolu bir kese Karşılığında da iki ölüm <gülüyor> Ben normal değilim Mutlaka aklımı kaçırmış olmalıyım Bunlar için iki insanın canını aldım <gülüyor> Kendini topla oğlum Raskolnikov Olan oldu Öldürdüklerini tekrar diriltemezsin Sen tanrı değilsin Aklını başına topla Evet evet, evet aklımı başıma toplamalıyım Önce şu mücevherleri ve para kesesini bir yere saklayayım Hizmetçi Nastasya görürse ona ne söylerim sonra Evet iyi ama, i̇yi ama nereye saklıyorum tamam. tamam tamam tamam Odamda yataktan ve bir komitinden başka bir şey yok <gülüyor> Buldum yatağımın dikişlerini söküp onun içine koyayım Kimse bulamaz orada Evet işte dikişleri söktüm Şimdi hemen onların içine koyayım tamam Evet oldu işte yo, yo, yo, Hayır olmadı Yatakta şişkinlik yaptı Ah oh, ahmak budala Raskolnikov Saklamak bu mu ya Delileri ortadan kaldırmak böyle mi olur Başka bir yer bulmalıyım Uykum da geldi Biraz yatıp uyuyayım Daha sonra sakin kafayla düşünürüm Nasıl yaptım bunu? Benim gibi bir hukuk öğrencisi. Gözü dönmüş bir manyak gibi baltayla. Uymalıyım. Yoksa düşündükçe çıldıracağım. Seni pis devir, sen cemiyetin kanına hemen bir sürüksün, Isabella. Sen nereden çıktın ha? Gelme Isabella, yalvarırım gelme, gelme. Isabella, Isabella. <gülüyor> kebap, <Geber>, kebap <geber> emin. <gülüyor> oh, oh. Rüya görmüşüm. Saat kaç oldu acaba? Aman canına sabah olmuş. Eva, Birazdan Nastasya gelir. Deliler, her şey da. Deliler hemen yok etmeliyim. Aman Allah'ım şimdi aklıma geldi. Baltayı saklamak için baltonun içine diktiğim askıyı yok etmeyi unuttum. Acaba kan lekesi var mıdır orada? İşte haklıymışım. Aslında kan lekesi varmış. Şunu hemen sökeyim yerinden. Ya ama bu kanlı askı'yı ne yapacağım şimdi? Ya para kesesi! Kadının kanlı boynundan çıkarıp baltomun içine koymuştum onu. Kese kana bulanmıştı. Ondaki kan baltomun cebine de bulaşmıştır mutlaka. Evet evet, evet yapmamışım. Baltonun cebinde de kan lekesi var. Ne yapacağım şimdi? En iyisi de sökmek. Tamam işte. Kanlı cebi baltodan ayırdığım... Aman Allah'ım çoraplarım. Çoraplarımda da kan nekisi var. İşte en büyük suç delili. Bu kanlı çoraplar bile tek başına beni ipe götürmeye yeter. Hemen şunları çıkarayım. Ne yapacağım şimdi ben bunları? En iyisi bütün suç vasıtalarını bir torbaya koyup ıssız bir yere saklamalıyım. Hem de şimdi. Haydi, evet. İşte hepsini bir torbaya koydum. Şimdi mesele bu torbayı nereye saklayacağım? Başka delil kaldı mı acaba? Küçük, hiç ummadığım bir ipucu beni ele vermeye yeterdi de artar bile. Polisi hedefe götürecek olan kimsenin ummadığı küçük ayrıntılardır. Yok <gülüyor> Yo, hayır, her şeyi topladım. Hiçbir şey bırakmadım. Şimdi bütün mesele bu içi delik dolu torbayı saklayacak bir yer bulmakta. Hadi, ya. hadi Raskolnikov, hadi çalış biraz. <gülüyor> bir yer, Hadi. ...çin kapın çalınabilir. Hadi! Kapım kapım zorlanıyor. Hey, yaskol Nikon. Açsana şu kapıyı be uykucu. Ölü müsün sağ mısın? Eyvah, bu Nastasya'nın hizmetçi kız. Uyan da aç şu kapıyı. Gece demez, gündüz demez... ...köpek gibi uyursun. Aç hadi, saat 10'u geçiyor. Aa! Ne diye bağırıp duruyorsun be Nastasya? Ben hiç nerede yoktur. <Gülüyor> İva kapıcının sesi bu ne istiyor acaba Ne diyorsun be ihtiyar De. Baksana kapı arkasından sürgülü. Ya. Artık bizimki kapıları da sürgülemeye başladı <gülüyor> Sanki Hı. çalınacak hazineleri var Çocuğun halini hiç beğenmiyorum Son günlerde iyice değişti Açsana be geber esici Ölüm uykusuna mı yattın Kapıcının burada ne işi var acaba Neden ikisi beraber geldiler Yoksa benim cinayeti işlediğimi öğrendiler mi Hay Allah ne yapmalı açmalı mı yoksa uyku taklidine devam mı etmedin? Hayır hayır hayır açmamak çare değil. Dur önce şu delil torbasını yatağın altına koyayım. Aç diyorum sana uykucu aç şu kapıyı. Tamam açıyorum Nastasya. Ne var ne oluyor? Şuna bakın hele yine her zamanki gibi elbiseyle yatmış. Vay ya, raskolnikov. E, bu zarf sizin için geldi efendim. Zarf mı? E, evet. Ne zarfı? Kim getirdi? E, şey, e, daireden getirdiler. Hangi daireden? E, hangi daireden olacak? Polis dairesinden. Sizi çağırıyorlarmış. P Polis dairesinden mi? E, ne diye çağı çağırıyorlarmış canım e, yine? Nereden ne? bileyim efendim. Madem çağırmışlar, gitmek zorundasın. E, ama... İşte, Nastasya'nın şahitliğinde bu zarfı sana teslim ediyorum. Gerisi senin bileceğin iş. E. Be, be, be, be, be, e, tamam. Ben aşağıya iniyorum efendim. Raskol Ne var? E, Neyim var senin? Yüzün bembeyaz. Gözlerin de bir garip. Hasta mısın yoksa? Hayır yok bir şeyim. Hayır hayır. Hastam, hasta değilim. Sen ne istiyorsun? Hiç. Odanı temizleyeceğim. Ay istemem, istemem istemem. Odamın odamı temizleme istemem. Hadi bırak öyle kalsın. Temizlemeyeyim mi? Hayır. Sen bilirsin. Madem canın pislik içinde oturmak istiyor buyur otur. Aa, az kalsın söylemeyi unutuyordum. Neyi? Hani senin de yüzük müzük rehin bırakıp... ...faizle para aldığın tefeci kadınla... ...bir kız kardeşi çamaşırcı... ...Lizavet'te var ya... E, e, evet e, bir şey mi olmuş? Ha, hem de neler olmuş... Hmm. ...inanmayacaksın ama dün gece ikisini de baltayla doğramışlar... Saimi! Ha? Peki neden öldürmüşler? Ha, neden olacak para yüzünden tabii... ...katil tefeci kadının neyi var neyi yok alıp gitmiş... Ya, peki polis katili yakalayabilmiş mi? Ha, o kadarını bilmiyorum... Ah, tefeci kadına acımadım ama... ...Lizaveta'ya çok üzüldüm. O zavallı biriydi. Lizaveta'yı sen de tanırsın. Arada sırada pansiyona gelip çamaşır yıkardı. Aa evet, tabii tanıyorum kendisini tabii. Sen de üzüldün mü ölümüne? Efendim, ne dedin? Bir şey mi dedin? Sen beni dinemiyorsun galiba. Yine kafanı bir başka şeye taktın. Çay ister misin? Yanına ekmek de getiririm. Yok yok istemem, gideceğim şimdi. Nereye? Polise... Kapıcıyı duymadı mı beni oradan çağırıyorlar. Evet, sen bilirsin. Madem çay içmiyorsun ben gidiyorum. Tamam hadi git. Şu kapıyı kapatayım da zarfı okuyayım. Acaba polis beni neden çağırıyor? Burada çağırma sebebim yazmıyor. Sadece karakola gelmem isteniyor. Aa, evet anladım. Niyetleri beni evden uzaklaştırıp... ...içeride rahatça arama yapmak. Demek benden şüpheleniyorlar. Tamam. Şimdi niyetlerini anladım. Akılları sıra beni telaşlandırmak istiyorlar. Korkuya kapılmamı... ...çaldıklarımı alıp başka bir yere saklamak üzere... ...harekete geçmemi bekliyorlar. <gülüyor> Allah Mutlaka köşelere adamlarını yerleştirmişlerdir. Evden çıkar çıkmaz yakalayıp... ...üzerimi arayacaklardır. Ama yağma yok. Kolay teslim olmayacağım. İşlerini elimden geldiğince zorlaştıracağım. Şeytanın dölleri. Bu böyle devam etmez... Ne olacaksa çabuk olsun. Ah, bir gün önce... ...bir gün sonra. Heh, ne fark eder ki? Eğer her şeyi biliyorlarsa saklamanın ne faydası olacak? Suçumun itiraf ederim... ...olur biter. Ne istiyorsunuz? Şey... E... Bu karakoldan beni çağırmışlar da. Verin bakayım zarfım. Buyurun efendim. Hmm, öğrenci misiniz? Evet eski bir üniversite öğrencisiyim. Evet şu odaya girin. Karakol sekreteri Zamiya Tofu görün. Bekala. Bakın bayan Luis Eyvanoza, alt katınızdakiler sizden şikayetçi. Çok gürültü yapıyormuşsunuz. Yalan efendim esas gürültü eden onlar. Ben tek başıma yaşayan bir kadınım. Ne gürültüm olacak ki? E, affedersiniz sekretersiz misiniz? Benim ne istediğiniz? E, bu sabah kapıcı bu zarfı verdi. Hı. Karakola gelmem istenmiş. E, ben de geldim. E, ne var? Neden beni çağırdınız öğrenebilir miyim acaba? Adınız ne? E, Rodian Romanovich Raskolnikov. Raskolnikov. Raskolnikov dediniz, değil mi? Evet efendim. Evet dosyanız önümde. Şöyle oturup sıranızı bekleyin lütfen. Pekala. Bayan Luiza Ivanova, mesele de tek başınıza bir kadın oluşunuz. Eve erkek arkadaşlarınızı alıyormuşsunuz... ...sonra da gürültü yapıyormuşsunuz. <gülüyor> Kıskanıyorlar efendim. Ah tabii genç ve güzel bir kadınım. Hem onlara ne? İstediğimi getiririm eve. Canım tabii ki eve istediğinizi getirebilirsiniz. Ama kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yok. Merhaba Alexander Zamiyatov. Aa, hoş geldiniz komiserim. Ey sen... ...ne istiyorsun? Sana söylüyorum... ...neden geldin buraya? Delikanlı size söylüyor. Komiser'e cevap versenize şey bilmiyorum gelmem istenmiş ben de geldim. Aleksandr Zamiatov. Neden çağırdınız onu? E, efendim kendisinden para tahsili için çağrılmış bir öğrenci. Para mı? Ne parası? Ev sahibiniz hakkınızda şikayet dilekçesi yazdı. 3 aydır ne ev kirası ne de yemek parası ödemiyor musunuz? Ya demek bunun için çağrılmışım buraya. Şunda hiç öğrenci kılıyor var mı? Kalkmış bir de ne parası diyor? Rica ederim efendim. Bu ne terbiyesizlik. Bir makam huzurunda olduğunuzu unutuyorsunuz Hayır unutmuyorum ben bir üniversite öğrencisiyim Hukuk tahsil ediyorum Buraya çağırdığınız insanlara böyle bağırıp hakaret edemezsiniz Şuna bakın hele Karşıma geçmiş bana hukuk dersi veriyor Aylardır ev kirasını ve yediği yemeklerin parasını ödemeyen Hırpani kılıkla devlet dairesine gelen şu adam Bana görevimi hatırlatıyor Neler oluyor burada? Ilya Petroviç, sesin dış merdivenlerden duyuluyor. Seni yine sinirlendirmişler. Barut gibisin bakıyorum. Hoş geldiniz savcı bey. Şu öğrenci kızdırdı beni. Kaldığı evin kirasını ve yedi yemeklerin parasını ödememiş. Adınız ne? Raskolnikov. Ev sahibi kadın şikayetinde aptal mı Bay Raskolnikov? E, e, savcı bey izin verirseniz anlatayım. Hı? Kendinizi benim yerime koyun. Memleketten beklediğim para gelmedi. Dert verdiğim öğrencileri de kaybettim. Aylardır cebime bir ruble bile girmedi. Açlık ve sıkıntı beni yatağa düşürdü. Okulu bile geçici olarak bırakmak zorunda kaldım efendim. Şahsi problemlerin bizi ilgilendirmez. Ev sahibi de senet imzalamışsın, borcunu ödemek zorundasın. Aklısınız komiserim. Ama ben sefaletin pençesine düşmüş zavallı bir öğrenciyim. Niyetim size hakaret etmek değildi. Eğer öyle anlaşılmışsa çok özür dilerim efendim. Hadi komiser suratını asma. Bak delikanlı senden özür diliyor işte. Tamam tamam tamam. Alexander Zamietov. Bay Raskolnikov gerekli belgeleri imzalasın ve bir an önce buradan gitsin. Peki komiser. Bay Raskolnikov buraya gelin efendim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Al su kağıdı ve yaz bakalım. Ne yazayım? Borcunu kabul ettiğini, en kısa zamanda ödeyeceğini ve borcunu ödeyinceye kadar da şehir dışına çıkmayacağını yaz. Peki efendim. Ee, Porfiri Petrovic, olayı siz soruşturuyor musunuz? efeci kadınlar kız kardeşini öldürenler olay sırasında evde yakalanan o iki kişi miymiş? Yok e hayır onlar suçlu olamaz. İkisini de yarından sonra salı vereceğim komiser. Neden? Olay sırasında oradaymışlar ya. Düşünün bir kere. Bu işi onlar yapmış olsaydı polisi çağırırlar mıydı? Neden olmasın? Böylece şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak istemişlerdir. Saçma. Kaçmak varken hiçbir katil bunu düşünemez. Üstelik bu iki adam geldikleri zaman kapı arkadan sürgülüymüş. Üç dakika sonra kapıcıyla birlikte geri döndüklerinde kapıyı açık bulmuşlar. Demek oluyor ki katil içerideymiş. Eğer adamlardan biri kapıdaki nöbeti terk etmeseydi adamı yakalayacaklardı. Bu da bana düzmece gibi geliyor savcı bey. Aa, hayır komiser hayır her şey apaçık ortada. Cinayeti bu iki adam işlemedi. Peki sizce katil kim? Tefeci kadına rehin verenlerden biridir Yakında çözeriz oh, Bay Raskolnikov Bay Raskolnikov Ne oldu size hey, Ne oluyor orada Vay canına delikanlı bayıldı Olacak şey değil durup dururken ne oldu bu çocuğa Az önce hiçbir şey yoktu Ses konuşurken birden rengi bembeyaz oldu Sonra da düşüp bayıldı Komiser yardım et ayıltalım şunu Ne oldu bana? Neredeyim? Karakoldasınız Bay Biz savcı beyle konuşurken birden düşüp bayıldın delikanlı. Aa, evet hatırlıyorum efendim. Ne oldu delikanlı hasta mısınız? Aa, şey birden mı Korkuttunuz bizi Bay Raskolnikov. Baygınken sayıklayıp durdunuz. Ya, öyle mi? Peki ne sayıkladım? Aman Allah'ım. Neler söyledim ha neler? Sakin olun. Sakin olun lütfen. Tekrar bayılabilirsiniz. Çoktan beri yok Hayır hayır dünden beri. Dün evden dışarı çıktınız mı? Evet çıktım. Bu hasta halinizle öyle mi? Evet. Peki nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Sokağa biraz hava almaya. Saat kaçta? Akşam altı sıralarında. Peki sizi daha fazla tutmayalım. Eğer yürüyecek durumda değilseniz bir memurumu size eşlik etsin. Gerek yok gerek yok kendimi iyi hissediyorum. Yardıma ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. İyi. Benden şüphelendiler. Şüphelendikleri kesin kaçırdı polis onları. Mutlaka şüphelenmişlerdir halinden. Bayıldığım zaman kim bilir neler saçmaladım. Acaba ağzından cinayetle ilgili laflar çıktı mı? Çıkmasa o soruları sorar mıydı? <gülüyor> ne zamandır hastasın? Dün ne yaptın? Saat kaçta o sokağa çıktın? Tam da bayılacak yeri buldum. Ne yapacağım ben şimdi? Mutlaka evinde arama yapacaklardır. En iyisi hemen eve gidip delilerin bulunduğu torbayı dışarıda bir yere saklayayım. da bulacak olurlarsa mahvolurum.